Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler danı sunan Emre Dağtaşoğlu Thank you. Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Bengi Bağlama Üçlüsü'nden dinlediğimiz bir Rumeli ağıtıyla başladık. Enstrumental olarak dinlediğimiz bu Rumeli türküsünü Hüseyin Yaltırık'tan Nihat Kaya derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde. Dodiez ve Fadiez arızalarını alıyor bu türkü. Yani misket ayağında. İsmi ise çalın davullarıydı. Herkesin Yakından bildiği bir art bu. Bildiğiniz üzere programlarda e, bu program bir müzik programı olduğu için olabildiğince az konuşmaya, kendi öznel yargılarımı dışarıda bırakmaya ve müzik haricindeki meselelere değinmemeye özen gösteriyorum. Ama bu hafta hem anonsların uzunluğu bakımından hem de söyleyeceklerim açısından programın sınırlarını bir hayli zorlayacağım. Bu haftalık beni mazur görmenizi diliyorum. Zira hem memleketin hem de dünyanın dört tarafından gelen felaket haberleri moralimi bozmakla kalmıyor. Öfkelenmeme de neden oluyor. Üstelik şu anda da yangın bölgelerinden birinde bulunmaktayım. Hatta yangın bölgelerinin ikisinde bulundum diyebilirim. Bununla ilgili bir şey de söyleyeceğim sonraki anonslarda. Bu kadar öfkeli ve üzgünken burada size rol kesmek istemiyorum. Ve ortalık böyle yanarken sıradan bir program yapmak pek içime sinmedi açıkçası. Beni demin de dediğim gibi bu haftalık bu konuda mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Anonslarda da şuursuzluk silsilelerinden bahsedeceğim. İlk şuursuzluk silsilesi de sosyal medyada okuduklarımla ilgili ve e, Türkiye'deki e, haber kanallarının ile alakalı bir bakıma. iki senedir sosyal medyayı oldukça sınırlı kullanıyorum. Akıl sağlığımı korumak için. Sel felaketlerinde biraz bakınmaya başlamıştım. Çünkü de dediğim gibi haber kanalları Türkiye'de ne yazık ki rezalet bir durumda. Yani gerçeği yansıtmamanın ötesinde yalan dolu bütün kanallar. Bu sebeple sosyal medyadan haber almaya çalışıyoruz. Sel felaketlerinde biraz bakınmaya başladım sosyal medyaya doğru düzgün haber alabilmek amacıyla. Ardından bu yangınlar patlak verdiğinde daha yoğun kullandım. Ve sosyal medyada insanı hakikaten çileden çıkaran birçok şey olduğunu da gördüm. Bir yandan nimet doğru habere seçerseniz, sabır gösterirseniz ulaşabiliyorsunuz ama bir yandan da gerçekten sinir bozucu. Benim sizlerle paylaşacağım ki bence sizin de farkınızda olduğunuz ilk şuursuzluk örneği sosyal medyadan. Birçok hesabın bu yangınları terör örgütü PKK'nın çıkarttığını ve muhalefet partilerinin buna çanak tuttuğunu yazdığını gördüm. O kadar yaygın bir biçimde o kadar çok kişi aynı şeyleri dile getiriyor ki ve bu hesapların hepsi böyle hani troll denen hesaplar değil. Sıradan vatandaş da böyle düşünüyor. Şimdi PKK terör örgütü böyle şeyler yapmaya Çalıştı önceki yıllarda, yapabilir de burada terör örgütü savunacak durumu yok kimsenin. Ama ülkenin 40-50 noktasında birden çıkan yangınlarla ilgili böyle bir iddiada bulunan şuursuzların önce şunu düşünmesi gerek. Bir terör örgütü ülkede bu kadar çok eylemi senkronize gerçekleştirebiliyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu acziyet izah kabul etmeyecek bir acziyettir. Dolayısıyla muhalefetten çok iktidar sorumludur bundan. Bu açıdan iddiaları savunmak istedikleri görüşü çürütüyor bu insanların. Bunun farkında değiller. Çünkü bu iddiaları dile getiren hesapların bir kısmına baktığımda şunu da gözlemledim ben. Ya milliyetçi bir görüşe sahipler ya da iktidar yanlısı insanlar. Elbette ki insanların siyasi görüşleri beni ilgilendirmez. Doğrudan yani ilgilendirmez. Herkes özgürdür. Fakat savundukları şeyler... İddiaları tarafından çürütülüyor. Bunun farkında değiller. Bu çok hayret verici bir durum. Bu toplumun büyük bir kesiminde yaygınca karşımıza çıktığı için de beni ürkütüyor. Bu şuursuzluk çünkü hayatın diğer birçok veçhesine de yayılabilir. Bu konuda bu kadar şuursuz davranılabiliyorsa başka alanlarda da aynı şeyle karşılaşacağız demektir bu. Ve bu gerçekten ürkünç bir şey. Yangından daha da korkutucu bir şey benim nazarımdan. Bu şuursuzların diğer bir hatası da yangının gerçek nedenleriyle ilgili fikir sahibi olmaya çalışmamak. Uzman olmaya gerek yok ve elbette ki uzman olmayan bizim gibi insanlar nedenleri kesin bir biçimde bilemez. Fakat dünyanın her tarafında çıkan bu yangınlar ve ülkemizi de kasıp kavuran bu yangınların temel 3-5 tane nedeni var elbette ki. Spesifik olarak bir neden bilemesek de. Bunlardan birisi de iklim değişikliğinin yarattığı etkiler. Son yıllarda zaten hepimiz bunları yaşıyoruz. Sellerle, mevsimlerin ortadan kalkmış olmasıyla çünkü bahar ve sonbahar yok artık son 3-4 yıldır özellikle. Bu yangınlarda da iklim krizinin büyük bir etkisi var. Bunu kimse reddedemez. Yani reddedenlere de benim söyleyecek hiçbir şeyim yok açıkçası. Dünyanın dört bir tarafında çıkan bu yangınların nedenlerinden birisi dolayısıyla bu. Bunun dışında Türkiye özelinde özellikle turizm alanlarındaki yapılaşma büyük problem. Çünkü uygun olmayan yerlere yerleştirilen tesisler, siteler, evler bu yangınlarda diğer bir etken ki Marmaris'te çıkan yangın şayet doğruysa haberler bir siteden sıçramış ormana. Sonuçta bunun önlemlerinin alınması lazım ya da belli yerlere ancak tesis ve ev yapılabilmesi lazım. Diğer bir Etkense bu kadar çok yangının ortaya çıkıp büyümesinde müdahale edebilecek ekipmandan yoksun olunması. ve Devlet yetkililerinin bu konudaki basiretsizliği. Diğer bir neden de bu. Çünkü sonuçta güney coğrafyamızdaki ormanlar çam ormanları büyük oranda. Ve çam bildiğiniz üzere çıranın da yapıldığı ağaç. Ve reçine petrol gibi yanar ve çok kolay tutuşur. Yandığı zaman da yayılır çabucak. Bunun önleminin alınması... Gerekiyor. Çıkan küçük yangınlara hızlıca müdahale edildiğinde bu büyük yangınlarla karşılaşılmayacak. Bir kere bunları önce düşünmemiz, bu sorunları çözmemiz lazım. Mesela size benim bizzat bildiğim bir örneği vereyim. Marmaris içmelerde çıkan yangın bütün turunç, bayır, hisar önü ve çevresini yaktı. Bütün yarımada yandı. Zaten yarımada'nın yanmayan kısmında ağaç yok. Yani Yanabileceği yere kadar yandı. Haritada bakan kimileri belki ha, adanın diğer yarısı yanmamış diye düşünebilirler. Ama adanın diğer yarısında ağaç yok zaten. Ve ee, yangının çıktığı bölgede tahliye edilen evlerden birisinde yakınlarımız oturuyor. Onlardan aldığımız bilgiye göre bir saat müdahale edilememiş yangına. Oysaki 5-10 dakika içinde birkaç helikopterle ya da bir uçakla müdahale edilmiş olsaydı şu anda Marmaris'teki yangın bu boyutlarda olmayacaktı. Büyümeden önlenebilecekti. Üstelik hani yangın doğal yollarla bilmediğimiz bir, yer, bir yerde çıkmış değil. İnsanların gözü önünde ve buna rağmen doğru düzgün müdahale edilemiyor. Bu çok büyük basiretsizlik ve beceriksizlik. Bir kere bunları ortaya koymak lazım. Önce bunlardan başlamak lazım. Ve demin biraz üzerinde durdum. Bu şuursuzluk örnekleri üzerinde özellikle durmamın nedeni bunların hayatımızın diğer veçelerine de Yayılması insan ilişkilerinde siyasette eğitimde her yerde bu yaygınlaşıyor ve asıl yangın bence bu şuursuzluk meselesinde şu anda cari ülkemizde ee, neyse birkaç şey daha söyleyeceğim ama e, şimdi bir türkü daha dinleteceğim sizlere Hem belki biraz konuştukça sinirleniyorum ee, öfkemi de yatıştırırım. Muhlis Berberoğlu, Erdem Erkul, Doğu Ekin ve Kemal Kaya birlikte çalıp söylüyorlar. Ee, Muhlis Berberoğlu önce bir açış yapacak. Türkünün söz müziği Hasret Gültekin'e ait. Türkünün ismi Güleyel'deydi. Osma canat ede, ateş olur. Ooh Vesilesiyle Hasset Gültekin'i de anmış olalım Ne yazık ki öyle bir ülkedeyiz ki sadece ağaçlar değil insanlar bile yakılıyor Sivas katliamında kaybettiğimiz canlarımızı da tekrar anmış olalım bu vesileyle Şuursuzluktan bahsediyordum Bu sosyal medyadaki e, şuursuzluk dışında bizzat gözlemlediğim bir şuursuzluğu sizlerle paylaşmak istiyorum şu anda Bodrum'da yangın çıkmış olan mazıköy'deydim birkaç gün öncesine kadar. Marmaris'teki yangın çıktıktan sonra Mazıköy'den Marmaris'e döndük kendi evimize. Ve Mazıköy'den çıkıp Akyaka üzerinden eve dönmeden önce Bodrum'un bulunduğu yarım adanın biraz ortalarından geçtik. Miras sınırları içerisinde Beyciler Köyü'nü geçtikten birkaç dakika sonra beyaz bir motosikletle karşıdan birinin geldiğini gördüm. İki eli de motorun gidonunda, ağzında sigara, çevremizde yolun iki tarafı da çam ağacı ve yerler çam gazelleriyle dolu. Hızlı bir biçimde yanımızdan geçti. İkimiz farklı yönlere gittiğimiz için birden birbirimizden uzaklaştık. Dikiz aynasından plakasını falan da göremedim. Bu arada bu motor Köylük yerlerde kullanılan motosikletlerden yani öyle hani bir turist değil ya da dışarıdan gelen bir insan değil zaten motorun üstündeki kişiye de baktığınızda çok belli yöre insanı olduğu. Yani hep duyarlı olmak lazım ama ülkenin dört bir tarafı yanarken çam ormanlarının içinde motosikletle ağzında sigarayla gitmek nasıl bir şuursuzluktur yani benim aklım hafızalam almıyor bunu. Ve bugün Mazı'da çıkan yangında o bölgede çıkmış. Arabayla geçerken gördüğüm o şuursuz vatandaş değildir belki nedeni. Ama onun gibi başka bir şuursuz olabilir bu yangının sebebi. Yani ilk anonsta da bu şuur ve şuursuzluk meselesinden bahsetmemin nedeni bu. Hayatımızın her yerinde asıl yangın bu şuursuzlukta karşımıza çıkıyor. Siyasette de bu böyle, devlet yönetiminde de böyle, sosyal ilişkilerde de, eğitimde de, her yerde. Salgın yönetiminde de. Aklınıza ne gelebilirse. Ve bu arada e, biz oradan geçerken hava durumunu arabanın termometresi o anda 42 derece gösteriyordu. Ona da dikkat ettim. Çünkü illaki sigaranın yere düşmesi gerekmiyor. Oradan motor o hızla giderken sıçrayacak bir parça bile yangına neden olabilir. Parçayı bırakın külün sıcaklığı bile belki yakabilir ormanı. Çünkü o derece bir yakıcı sıcak var. Üstelik çevre ormanlar hem Bodrum'da bir yangın çıktığından hem Marmaris'te sıcaklık zaten 2-3 derece artmış durumda ortamda ve esen rüzgarlarda sıcak esiyor. Yüzünüze sanki fön makinası tutmuşlar gibi. Böyle bir ortamda yörenin insanı kendi ağaçlarını böyle bir tehlikeye atabiliyor. Ya bunu benim aklım almıyor. Dolayısıyla benim üzüntüm gerçekten Tarif edilmez bir üzüntü. Zira Marmaris'te bu yanan, bu ormanlarda börtü böcek, ağaçlar yanmadı sadece. İnsanların anıları, çocuklukları yandı. Biz hep doğal boyutu üzerine konuşuyoruz, çok doğru. Ama bunun sosyal boyutu da var. Bunu da anlamaktan aciziz, ne yazık ki. Bu yöre insanı bile buna rağmen böyle şuursuzluk yapabiliyor. Ha, bunun yanında elbette ki canla başla çalışan yangın söndürme çalışmalarında Canının dişine takan insanlar da var. Belki de şu anda mazıdaki yangında o söylediğim vatandaş da canını dişine takarak çalışıyor. Ama zaten şuursuzluk dediğimiz şey bu. Yaptığın şeyin ne gibi sonuçları olabileceğini idrak edememek, muhakeme yürütememek, üç adım sonra ne olacağını anlayamamak. Bu ülkede şuursuzluk meselesi çözülmediği müddetçe bizim hiçbir sorunumuz çözülmeyecek. Ve ülkedeki genel yangında sönmeyecek. Dolayısıyla bu şuursuzluk olduğu müddetçe terör örgütüne bile ihtiyaç yok. Biz bizatihi kendimiz terör örgütü olarak çalışıyoruz zaten. Ee, biraz daha sakinleşmek için bir türkü daha dinleteyim istiyorum sizlere. Şimdi de Nida Ateş'ten bir Sivas türküsü dinleyeceğiz. Nuri Üstün sesten Muzaffer Sarı Söze'nin derlediği bir türkü bu. Türkünün adı Yine Gam Yükü'nün Kervanı Geldi. Yine gam yükünü kervan geldi Yine gam yükünü kervan geldi Çekemem bu dertte de, yavrum börek seni Çekemem bu dertde yanım dönmek seni Eremem lokmana, çaresiz kaldım Eremem lokmana, çaresiz kaldım çekemem bu derdi de böyle seni çekemem bu derdi de böyle verdim bin bir bin beş 1500 oldu çekemem bu derdi de, yavrum böyle seni çekemem bu derdi de, yavrum böyle seni Bu anonsta da son bir şuursuzluk örneğinden bahsedip meseleyi kapatmak istiyorum izniniz olursa. 28 Temmuz'da yeni bir kanun değişikliği yapılmış. Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılmış bu değişiklik. Buna göre tarım ve orman arazilerine ait yerler bu bakanlıktan alınıyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrediliyor. Kültür-Turizm Gelişme Bölgeleri olarak isimlendirilen bölgelerde, İstenen turizm tesisleri hemen ruhsat alabilecek ve hiçbir denetlemeye gerek kalmadan, çet raporuna ihtiyaç hissedilmeden her yerde her şey yapılabilecek. Bu yapılan değişikliğe göre kanunda. Bu yangınlardan sonra az önce bahsettiğim değişikliğe dayanılarak neler yapılabileceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Bu da işte başka bir şuursuzluk örneği. Bu ülkeye ne kadar büyük zarar vereceğini, bunun... Acaba göremiyorlar mı? Haberin detayları için yetkin röporta bakabilirsiniz Murat yetkin'in sitesi. Orada daha detaylı anlatımı var. Hatta kanun değişikliğinin sayısı, şusulusu her şeyi mevcut. Merak edenler de açıp okuyabilirler. Yani e, üzüntünün bu kadar derin üzüntünün yanında öfkenin daha da derinleşmesinin ne, nedenlerinden bir diğeri de bu işte. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu programda baştaki anosta da söylediğim üzere ben hiç siyasete girmek istemiyorum. Uzun uzun müzik dışında konuşmalar da yapmak istemiyorum. Ama son 2-3 gündür yaşadıklarım ve bölgede de olduğum için çocukluğunun en güzel zamanları burada geçen biri olarak biraz da duygusalım. Bu sebeple bunları söylemeden edemedim. Ve bunun ötesinde söylenecek şeyler de var ama daha fazla başkaca bir şey söylemek istemiyorum. Tüm bunlara rağmen... Ümidimizi de diri tutabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili de birkaç şey aktaracağım bir sonraki anosta Şimdi ama Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür'ün icrasından bir türkü paylaşacağım sizlerle. Evet çok sıkıntıdayız ama bunlar da bence gelip geçecek inşallah. Onların icrasından bir aşık daimi türküsü dinleyeceğiz. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. Ne ağlarsın benim zülf siyahım. <Gülüyor> Öklere erişti feryatım ah bu da gelir bu da geçer Ağlama ah, ah, bu da gelir bu da geçer Geldir, kardır Bülbül kül elinden ah sardır Ne de olsa kışın sonu Bu da gelir bu da geçer Ama bu da Boo! I'm the Dediğim gibi çok sıkıntılı bir süreç ee, ama her şeyin güzel olacağına dair umudumuzu da diri tutmak zorundayız. Bunun için küçük de olsa bir nedenimiz de var. Şöyle ki, bu meseleye çok canım sıkıldığı için, üzüldüğüm için birçok şey okudum, araştırmaya çalıştım. Konunun uzmanı olmadığım için de elbette çok zor oluyor ve bütün malumatlarım da yüzeysel. Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu'nun paylaşımlarına rastladım Twitter'da ve onun gazete duvardaki söylediklerini okudum. Ardından bundan emin olmak istedim. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bir üniversitedeki profesörün söylediklerini bile teyit etmek gereği hissediyoruz. Düşünün artık içinde bulunduğumuz durumu. Sonra biraz araştırma yaptım ve konunun uzmanı olmayan bir kişi olarak beni en tatmin eden açıklamaları Evrim Ağacı isimli sitede buldum. Evrim Ağacı isimli sitenin e, orman yangınları ve yangın ekolojisi başlıklı yazısına bakabilirsiniz. Özetle hem Profesör Doktor Çağatay Tarşuoğlu'nun söyledikleri hem Evrim Ağacı sitesinde yazılan o uzun yazıda anlatılanlar şunu söylüyor. Bu bölgede ormanlar e, milyonlarca yıldır yanıyorlar. Çünkü bölgenin özelliği bu ve buradaki ağaçların yapısı da yanmaya müsait. E, İlkan da belirttiğim üzere Çam ağacı çünkü çıra bile çamdan yapılıyor ve içine petrol gibi tutuşuyor. Bu bölgedeki ormanlar 50 senede bir yanarak kendilerini yeniler vermiş. E, hatta ormanın yanması belli açılardan avantaj da sağlıyormuş. Zararlı bitkilerin yok olması tekrar ağaçların yeşermesi için uygun da bir ortam oluşturuyormuş. Bir diğer husus da şu, biz orman yandığında ormanın ölüp bittiğini Düşünüyorduk Yani sıradan insanlar olarak bizler. Fakat orman aslında yaşamaya devam ediyormuş. Ve hatta sürülmesi ve ağaç dikilmesi de büyük kayıplara neden oluyormuş. Ormanı kendi halini bıraktığınızda 7-8 ayda tekrar canlanmaya başlıyormuş. E, yapılması gereken kontrollü bir biçimde. Destek olmak sadece, yani belki tohum serpmek ve belki erozyonu önlemek için ufak tefek şeyler yapmak ama onun dışında ormanın ekosistemine dokunmamak gerekiyormuş. Bu bölgedeki ormanların özelliği yangından sonra hızlı bir biçimde kendisini yenileyebilmekmiş. Ve hatta çam kozalakları 100-150 metre kadar uzağa fırlayabiliyor patlayarak yangınlarda. Bunun da amacı aslında yangında tohumları uzaklara serpebilmek ve sonrası için hazırlık yapmakmış dolayısıyla çok büyük facialarla karşı karşıyayız ama umut da hepten yok olmuş değil ve bu ormanların da bütünüyle yok olduğunu söylemek doğru değil benim bu yazılardan anladığım kadarıyla konunun e, yabancısı tırnak içinde amiyane tabiriyle Fransız olarak sadece destekleyici çalışmalar yapılmalı umalım ki Ormanların kendini yenileyebilmesi için bilinçli bir şekilde davranılsın. Ve yine umalım ki az önceki Anosta size aktardığım Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklik kullanılarak saçma sapan işlere tevessül edilmesin. Yoksa bu sefer ormanları geri dönüşümsüz olarak kaybetmiş oluruz. Ama şunu da tabi dipnot olarak düşmek lazım. Bunu okuyunca insanın içi biraz rahatlıyor. Fakat burada söylenenler doğal yollarla çıkan yangınlarla ilgili insan eliyle yaratılan bu iklim krizi, yine insan eliyle yaratılan bu yerleşim biçimi ve anlayışı ve yine insanın doğaya dönük kavrayışı elbette ki çok büyük yangınlara neden oluyor. Ve ormanların tolere edebileceğinden ve kendilerini yenileyebileceğinden çok daha fazla yangınlar bekleniyor uzmanların söylediğine göre. Bu sebeple bu içimize biraz su serpebilir elbette ama... Bu demek değil ki ormanlar her yandığında kendini yenileyebilecek. Aksine bunun için gerekli önlemlerin alınması lazım şüphesiz. Bu sadece bir teselli insana yoksa durumun vahamiyetini azaltan ve örten bir şey değil elbette ki. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim kısaca. Merak edenler dediğim gibi hem Gazete Duvar'da Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu'nun söylediklerine ve sosyal medyada paylaştıklarına bakabilirler hem de Evrim Ağacı isimli sitenin Orman Yangınları ve Yangın Ekolojisi başlıklı yazısına bakabilirler. Ben 2-3 tane de makale okudum ama dediğim gibi konunun uzmanı olmadığım için yarısını anladım, yarısını anlamadım. Onların o künyesini aktarmayacağım o sebeple. Şimdi bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu türkü de Dursun Cevlani'nin bir türküsü. Söz müzik ona ait ve Volkan Kaplan'ın icrasından dinliyoruz. Ağacın dilinden. adım avaç dediler şimdi dinle nelerim var biten meyve mi yediler daha daha nelerim var biten meyve mi yediler şimdi dinle nelerim var Önündeki masa benim, elindeki asa benim Çanak çömlek kağıt benim, daha daha nelerim var Çin beni mahvedersin, tüfek yapar harbedersin, Kabrine bile örtersin. Daha daha nelerim var. Beni kolay mı sanırsın? Ben olmasam sen ölürsün. Acaba nerede dalırsın? Daha daha nelerim var? Ben ağacım gülüm vardır, dalımda bülbülüm vardır, kovanımda balım vardır, daha daha nelerim vardır. Fazla yaptın tel uzattın göğsüne sedef bez ettin Benimle dönderdin daha daha nelerim var Kablarına terek benim, fırınlarda kürek benim, bayraklarda direk benim, daha daha nelerim var. Cevlam çekmem keder, acım etini eder Şehirden köylere kadar daha daha nelerim var Şehirden köylere kadar daha daha nelerim var. Programın başında da belirtmiş olduğum üzere ve yıllardır bu programı dinleyenlerin bildiği gibi aslında bu tür programlar yapmıyorum. Yani müzik dışında, müziğin ve halk müziğinin kültürel boyutu dışında bir şeyler üzerinde durmuyorum. Kendi öznel yargılarımı aktarmıyorum. Bugün aslında hepinizin de bildiği, farkında olduğu şeylerden söz ettim. Yani bilinmedik bir şey söylemedim. Bu açıdan size yeni bir şeyler sunmadım elbette ki. Bu haftaki programı dertleşme babında düşünüp değerlendirirseniz çok memnun olurum. Bu konuda bu haftalık sizden hoşgörü bekliyorum. Umarım önümüzdeki hafta ülkedeki felaketler müsaade ederse normal akışımıza dönüp programlara devam ederiz. Önce bu yangınlardan doğrudan zarar gören yurttaşlarımıza, Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ümid ediyorum yaraları en kısa zamanda sarılır. Ve yine ümit ediyorum ki bilinçli bir biçimde bu ormanların yeniden canlanması sağlanır. Bu hafta size son bir türkü dinleteceğim. O da programın başında belirttiğim şuur ve şuursuzluk meselesiyle ilgili. Çünkü dediğim üzere asıl yangını biz şuursuzluk meselesinde yaşıyoruz. Bunu kesinlikle söndürmemiz lazım. Çünkü hayatımızın her aşamasına yayılıyor. Şimdi sizlerle paylaşacağım türkü de ilgisiz gibi görünse de aslında doğrudan şuur ve şuursuzlukla alakalı. Hatta bana sorarsanız dolaylı bir biçimde değil, doğrudan orman yangınlarıyla da alakalı. Çünkü bunların söndürülememesi, çıkması program boyunca bahsettiğim meselelerde buradakilerle yakından ilgili diye düşünüyorum ben kendi adıma dinleyeceğimiz türkü Maksud Kocanın bir türküsü ve yine onun sazı mağalar isimli albümünden paylaşıyorum sizlerle türkünün ismi Veryesin Anma be gafil ömrü boşa ver yesin Karşı gelme efendine amman haşa ver yesin Sen ne bilirsin hayatın zevkini sepasını Tüyü mahmer boynu kalın karnı şişe ver yesin sen hiç uyanma be katil emri boşa ver yesin. Başına kır belini getir tuşa ver yesin Alanın elbet adı var deli olsa da değer Öp elini al çıkar başa ver yesin. Sen hiç uyanma be gafil ömrü boşa veryesin. Senden yana ey kanemen can yakan Çevrendeki aklı fikri kokuşmuşa ver yesin Gün gelir çember daralır bulunmaz aklın oksan Aslanı aslana boldur yemi kuşa ver yesin sen hiç uyanma derdiyle mi boşa veryesin Hervetinin ucundan duyu uyanı uyandırma Uyanmışa ver yesin Müzik Ödleye kahramanım de ver silahı Cahil gözü kara olur eyle maşa ver yesin Sen hiç uyanma be gafiler Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Nur Derişe çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden dile titreşimler. Hazırlayan da sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo deniyecisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.